Burası, yani şu anda galiba basma atölyesini İhan Bey, Hı. belki oradan yardım edilip Yine hüzünlü bir bakış, evet orada yapılan, e, dokunan ve e, basılan basmalar hakikaten herkesi giydirdi. Herkesi, onlar dediği, süslediği bayanlarımızı, orada yapılan hatta bir moda oldu değil mi? Azra Erhat, Türkiye Güzeli galiba burada dokunan bir şeyle. Yani burada modellenen ve dokunan bir basmayla galiba dünya güzellik yarışmasına katılmıştı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Evet yani bu, bu bizim çocukluğumuz Aa, için bu Sümerbank'ın evet. e, bu kumaşları, ayakkabıları, takım elbiseleri bizim evet. çok şeydi gerçekten de. Ama İlhan Bey'in de hatırlattığı gibi devlet... Kumaş dokumaz dendi. İşte devlet işte e, tütün sarmaz, devlet e, içki yapmaz, devlet ondan sonra hiçbir şeye yapmaz hale geldik sonuçta ve yaşadığımız şu andaki sıkıntıların büyük bir şeydi. Bu evet, devletin evet, evet. E, törpülenmesi, yontulmasından evet. kaynaklandı herhalde. Girişim çok önemli. Yani bir şey yaparsanız oldu ya da bırakırsanız zaten o maalesef biter.